Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyke ya Seyyidil evvelin ve'lahirin ve ila jami'il enbiya ve'l murselin ve ila jami'il el veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyorduk kendimizi insani tanımaya çalışıyorduk Nereden geldiğimizi nerede olduğumuzu nereye Gideceğimizi Rabbimizin bize vahyiyle öğrenmeyi, anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizin bize verdiği kıymeti, değeri, verdiği fıtratı, fıtratın özelliklerini, bunun tamamen Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecellisi olduğunu inşallah zaten anlamışız. Allah'ın verdiklerini bir de bu alemde nasıl kullanmamız gerekir? Zaten onu kullanırken ya kazanıyor ya kaybediyoruz. Ya kendimize durmetmiş oluyoruz ya da onunla Rabbimizi bulmuş olur. Kendimizi bulmuş olur. Rabbimize şahit olup şahadet etmiş oluruz. Ya da gözümüzü, gönlümüzü, gönül gözümüzü Kapatır, aklımızı kullanmaz, ruhun feryadını işitmez, kör, sağır, dilsiz, hakikati ikrar etmeyen, dilsiz. Bununla beraber kalbi taşlaşmış, gönlünü kaybetmiş, çöplüğe çevirmiş, zanlarla, vehimlerle, şeytanın verdiği vesveseyle gönlünü doldurmuş, bunu ilim zannetmiş olarak ebediyen kaybedenlerden oluruz. Kulluk hiç de o kadar göründüğü gibi basit değildir. Tek bir yanlışımızdan, tek bir düşüncemizden, tek bir Allah hakkında suizanda buluşumuzdan kaybedebiliriz. Bir tane. Tek bir konuda Allah hakkında da bulunduğumuzda kim Allah hakkında da bulunursa Allah ona gazap eder, onu lanetler dedi. Yeri de cehennemdir. Ama Allah hakkındaki suizanın ne kadar çok olduğunu görüyor ve biliyoruz. Bunun şahidiyiz. Eğer da bulunmasa Öyle konuşamaz, öyle düşünemez, öyle yapamaz, öyle bakamaz. Suizan vardır. İnsan Rabbini tanımadı mı, kendini tanımadı mı, Rabbinin kendisinden ne istediğini, nasıl yapması gerektiğini anlayamaz. Anlamayınca da bulunur. Hem de Allah hakkında. en son insan aşktan bir varlık dedik bir bilgiyle bunu bilmek sadece bir yük olur bunu tatmak gerekiyor tadılmıyorsa yani bir bilgi eğer sende hakikate dönüşmediyse imana dönüşmediyse ahlaka dönüşmediyse amele yani fiile dönüşmediyse Hayatı yaşarken senin tavrını, imanın belirlemiyorsa bu durumda o sadece bir yük olmuş. Aynı zamanda ondan da sorumlu olmuş olursun. Sen bunu biliyordun. Neden gereğini yapmalı? Madem ki bunu kabul ettin, neden gereğini yapmalı? Ne olmuş olur? Yalancı olmuş olur. Yani münafak olmuş olur diyen kaybetmiş olur. İnsan aşktan bir varlık, onun başka da bir şeyi yoktur. Onun için herkes bir şeyleri sever. Zaten aşk şiddetli muhabbet demektir. Biraz seviyorsa bu durumda biraz aşkı vardır. Ne kadar çok sevdiyse aşk o kadar kâmildir. Yüz türlü şeyi seviyoruz. Bu durumda o aşkı dağıtmış olduk, bölmüş olduk. Yani her birine yüzde bir, bir kısmına iki, üç, beş verdiğimizde hepsini kullandık. Yani gönlümüzü doldurdu. Bu durumda Allah'ı sevmeye yer kalmadı. Onun için hiçbir şeyi, hiçbir şeyin sevgisini gönlümüze koymamamız lazım. Her neyi seversek severler, mutlaka Allah için sevmemiz lazım. Bu Rabbimin yaratmasıdır, yarattığıdır, Rabbimin ikramidir, Rabbimin imtihanidir deyip bakmamız gerekir. Onun için de Allah nasıl emretmişse öyle yapmaya çalıştığımızda gönlümüzü başka sevgilerle kirletmemiş oluruz. Onun için Rasulullah Efendimiz öyle buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam, Allah ulu'nun gönlüne nazar ederken, daimi nazar ediyor çünkü o gönülde kendi sevgisinden ve kendisinden, kendi tecellisinde kendi güzelliğinden başka bir şeyi görmeyi sevmez ve kabul etmez. Allah'a ait olmayan hiçbir şeyimiz var mıydı? Yok. Herkes bunu biliyor eğer iman etmişse. Bu durumda her şeyi ona bağlaması gerekmiyor mu? Gerekiyor, öyledir zaten. Onu Allah'tan bağımsız sevince ne olur? Onu Allah'a şirk koşmuş olur. Onun için kim Neyi severse sevsin, kimi severse sevsin, Allah'ın bir isminin tecellisini sevmiştir. Okul kul olarak, abd olarak yaratılmış, onun başka bir şansı yoktur. Aşık olarak yaratılmış, hep neyi severse sevsin, Firavun da seviyordu, mevkuyu seviyor, makamı seviyor. Hükmetmeyi seviyor. İnsanların kendisine secde etmesini seviyor. Neyi severse sevsin, orada Allah'ın bir ismi tecelli etmiş. Allah'ın bir ismini seviyor. Rabbimizin bizden istediği nedir? Kendi irademizle, bilerek secde etmemizdir. Hangi güzelliği severse sevsin, o Allah'ın bir isminin tecellisi. Başka yere gidemez. Köfrü, şirki onun kendi gönül aleminde, kendi bakışındadır. Ya Allah'ı sever, Allah için seversin ya da nefsini de seversin. Bu benim için lazımdır diyorsun, gereklidir diyorsun. Çok sevdiğim bu olmazsa olmaz diyorsun. Kim için? Kendin için, nefsin için. Allah'ı sevmek başka bir şeydir. Aynı şeyi Allah için sersen ne olur? İman olur, aşk olur, muhabbet olur. Ama nefsin için sevince küfür olur, şirk olur. Dolayısıyla orada riya olur, haset olur, kibir olur. Ve ona kaybettirir. Hiçbir şeyi sevmeyen kimse var mıydı? Yok. Kendini seviyor. Allah'a ait-i öyle buyurmuştu, Müşrikler puta tapmıyor dedi, onlar kendi nefislerine tapıyorlar. Allah'a şirk koşanlar, o şirk koştuklarına tapmıyorlar, kendi nefislerine tapıyorlar. Allah'ı sevilmeye layık görmedi mi, bu sefer kendini sevilmeye layık görüyor, ikrama layık görüyor, övülmeye layık görüyor. İnsanlar onun için hatasız, kusursuz desin, kendini zaten öyle savunuyor. Yani ben Subhanım diyor, hamd bana layıkıdır diyor, büyük benim, tekbir edilmesi gereken benim diyor. Bir adım ötesinde, bunun toplamında Firavun'un söylediği gibi ben sizin Allah olan Rabbinizim dedi, bu Nil nehrinin sahibi benim dedi. Neye sahip olursa olsun, isterse bir tek eşeği olsun, onunla şirke düşüyor, köfre düşüyor. Bunun sahibi benim diyor. Ben bununla rızkımı kazanıyorum. Bu olmasa rızkımı kazanamam diyor. Eşeği Allah'a şirk bulursun. Allah'ın rızaklığını eşeğe verir. Herkes bu sevgiyi nasıl kullandığını kullanırken niyetinin ne olduğuna bakmalıdır. Onun için amellerinizden önce niyetleriniz Allah'a ulaşır dedi. Amelinizden önce niyetin ulaşıyor. Senin niyetin düzgünse kabul ediyor. Düzgün değilse yani ihlas yoksa bu durumda niyet düzgün değil. Sen samimi değilsin demektir. Allah'a karşı samimi değilsin. Samimi değilsen Allah onu kabul etmiyor. Niyetin bozuk. Amele, niyete göredir buyurdu Efendimiz. Bu durumda herkesin niyetine bakması lazım. Niyetinin, niyetin kaynağı nedir? Gönül. Sevmek. Neyi seviyorsan niyetin onu kazanmaktır. Bir insansa onun sevgisini kazanmaktır, yakınlığını kazanmaktır, dostluğunu kazanmaktır. Söz konusu Seni yaratan Rabbin olunca eğer başka şeyleri, Başka şeylerin rızasını, yakınlığını, dostluğunu ona tercih ediyorsan bu durumda nefsine tapmış oluyorsun, kul olmuş oluyorsun. Her neyi seversen sev, nefsin için sevmişsin çünkü. Aynı şekilde insanlar birbirini severken de öyledir. Mesela siz Allah'ı sevmeseniz, Rabbinizi istemeseniz. Derdiniz, ebedi hayatınız olmasa, Allah'ın rızası, dostluğu olmasa, sizin benimle ne işiniz oda alınır? Hiçbir işiniz olmaz. Onun için birbirini Allah için sevenleri Allah kıyamet günü öyle buydu Efendimiz. Başlarına Evet, taş giydirir, nurdan elbise giydirir. Onlar karşılıklı oturup ikrama ahil olurken kıyamet yerindekiler merak eder bunlar kimdir? Bunlar peygamber değil. Kimdir bunlar diye sorar Rabbimiz buyurur. Bunlar dünyadayken sadece benim için birbirini sevenlerdir. Bir araya gelip beni zikredenlerdir. Rabbinin ayetlerini ders edinenlerdir. Sadece benim için. Hiçbir dünyalık menfaat olmaksızın. Sadece benim için. İnsan birini severken neyi seviyor? Ondaki neyi seviyor? Zahiri olarak öyle kanım kaynadı diyor, öyle sevdim. Öyle değildir. Kim, kimi severse sevsin, ondaki Allah'ın el esma olup hüsnasının tecellisini sevmiştir. Zahiri olarak biri biriyle samimi olunca, onu sevince yani, arkadaş olunca, dost olunca, bir süre sonra onun ahlakını gördüğünde, yani ahlakı derken Allah'ın güzelliğinin onda tecelli etmediğini gördüğünde, yani rahmet etmesi gereken yerde rahmet etmiyor, ikram etmesi gereken yerde ikram etmiyor, hatayı, kusuri affetmiyor, ne olur? Ondan soğur ve uzaklaşır. Neden? Allah'ın güzelliğini göremedi de ondan. Çünkü ondaki, yani kendisindeki Allah'ın güzelliği, karşıdakinin güzelliğini seviyor. O güzellik, kendisindeki güzelliktir. Onun için mümin müminin aynısı olabiliyor. Ama birini görüyorsun hiç zami değilsin, biraz konuşunca, biraz böyle yakınlık kurunca bir de bakıyorsun ki çok sevdin, Neresi? neyi sevdin, neyini sevdin? Elbette ki ondaki Allah'ın isimlerinin güzelliğini sevdin, tecellisini sevdin. Bu bir gayrimüslim de olabilir, o fark etmiyor. Onun fıtratı İslam. Allah onu kendi fıtratı üzere yaratmış, tecelli etmiş. O, kendini Rabbinden perdelemiş ama Allah'ın tecelli ettiği o güzellikler durmaya devam ediyor. Yani, Kerim bir gayrimüslim olabilir. Rahmetli, rahmet eden bir gayrimüslim olabilir. Sevmeyecek mıyız? Tabii ki seviyoruz. Rabbimizin ondaki tecellisidir. Kendini kendinden perdelemiş. Onun için insan birbirini severken ya da mesela, daha önce örnek vermiştim. İki kişi bakıyorsun. Mesela kardeşlerimizden de öyle olmuştu. Birini seviyor, birbirlerini seviyorlar. Biz evlenmek istiyoruz diyorlar. Karşı çıkıyorlar. Bunlar ölümüne tavırları ortaya koyuyorlar. Nihayet evleniyorlar. Birbirleri için ölümü göze alıyorlar. Hesap edin. şahit olduğumuz şeydir. Aradan 3 ay geçmiş, kaçmışlardır yani. Kaçmışlardır. Biz de bizi de araştırmışlar tabii bu arada. 3 ay geçti aradan. Karmiş KYT'e geldi. Birbirleri için ölümü geldi almışlar, hesap edin. Ben dedi eşimi görmek istemiyorum. Eve gelmesi. Eşide aynı şekilde diyor ben eve gitmek istemiyorum. Gözüm onu görmez. Hani siz birbiriniz için ölüyordunuz. Ölümü göze aldınız. Ne oldu yani? Ne oldu? Birbirlerinin içini gördüler ki Allah'ın güzelliği tecelli etmemiş. İkisi de birbirini görmek istemiyor. Daha önce birbirlerini görürken gördükleri neydi? Gördükleri kabuk. Yani bardağın dışı. İçini görmemiş. Dışını gördüğü için zannediyor ki içi de dışı gibidir. Onun için kabın dışına kanmış oldu, aldanmış oldu. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyuruyordu? Biri evlenirken ya güzelliğinden dolayı, ya malından, mülkünden, servetinden dolayı, ya aşiretinden dolayı, ya da güzel ahlakından dolayı, dininden dolayı demedi, ibadetinden dolayı demedi. Güzel ahlak nedir? Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Ya da güzel ahlakından dolayı evlenirsiniz, siz dördüncüsünü seçin, güzel ahlaklı oranı seçin. Onunla evet mutlu olursun. Hem dünyanı hem ahiretini kazanırsın. Öteki öteki başına beladır. Bela derken imtihan yani. Niye bunu söyledim? Yani deyi birini severken sen sadece Rabbinin güzelliğini seviyorsun. Farkında olsan da olmasan da. Ya bunu bilerek bu Rabbimin güzelliğinin tecellisidir deyip seversin. Ya da bu buna aittir der, ori Allah'a şirk koşmuş olursun. Onun için bu ne güzeldir demek yerine Allah ne güzel yaratmış demen lazım. Allah'ın güzelliği ne güzel tecelli etmiş demen lazım. Yani senin gönül bakışının böyle olması lazım. Bunu dilinle söylemen gerekmiyor, senin bakışın böyle olması gerekir. Allah ile nazar etmen lazım, Resulü ile nazar etmen lazım, Kur'an ile bakman lazım. Bakınca doğru bakmış olursun. İnsanda aşktan başka bir şey yok, onda aşıklıktan başka bir şey yoktur. Neyi sevdiyse gönlüne o aksediyor, o doluyor, o tecelli ediyor. kıymeti degeri de, şerefi de ona göredir. Onun için gönül Rahman'ın arşi, gönül Allah'ın evi, gönül Beytullah. Herkesin kendi gönlüne bakması lazım, kendine bakması lazım. Kendini tanıması lazım, neyi seviyor, neyin peşindeyim, derdim nedir? Onun için Allah öyle buyurmuştur, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Ben cinleri ve insanları sadece bana olsunlar diye yarattım. Ya Allah'a oluyorsun ya da başka şeyleri. Bu mevkuyu olur, makamı olur. Hatta bir adım ötesinde Korkudan dolayı cinler olur, şeytanlar olur. Korkudan dolayı cehennem olabilir ya da cennet olabilir. Yani sen cenneti istediğin ve bütün çabanla gayretinle her şeyi yaptın. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdim. İyi de sen Allah'a iman etmemiş. Sen Allah'ı sevmemişsin, sevmiyorsun. Sen Allah'a abd olmadın. Senin yaratılış gayen abd olmakti. Sen bunu beceremedin. Dünyayı cennete çevirmeye çalışıyorsun. Dünya cennet olmaz. Burası imtihan yeri. İman da olacak, küfür de olacak. Adalet de olacak, zulüm de olacak, herkes her şeyine imtihandadır. İyiler de olacak, kötüler de olacak, Allah'a dost olanlar da olacak, şeytana dost olanlar da olacak, Rabbinin emrini yerine getirmeye çalışanlar da olacak, şeytana tabi olup şeytanın işini yapanlar da olacak. İmtihan yeri burası. Kıyamete kadar bitmez. En son, en son sen mümin kalmıyor. Daha önce hangi yolda yürüdüğümüzü anlamak için söylemiştim. Yolu aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya yapıyoruz demiştim. Bu şekilde yolculuğu gösteren de Allah'tır. Aynı şekilde mesela Fatiha'yı Allah aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya anlatıyor. En alttaki, delaletteki, gazaba uğramış olan kuldur, onu en son söylüyor. En aşağıda durursak, en yukarıya doğru yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz. Ne yapmamız gerekir? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmamız lazım. Onlar gibi olmaya, onlar gibi yapmaya çalışmamız lazım. Tırmanıyoruz yukarı yavaş yavaş, yani manevi olarak nefsin mertebelerini geçiyoruz. Sonra Allah'a kul olmaya, avdolmaya çalışıyoruz. Rabbimizi her şeyden çok sevmeye çalışıyoruz. Ne kadar becerebileceksek artık. Sonra Rabbimizi artık anlamaya başlıyor. Din gününün sahibi olduğunu, bununla beraber O'nun Rahman ve Rahim olduğunu anlarız. Sonra alemin derken bu cennettekilerin söylediği son sözdür. Onların oradaki son sözü Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Yukarı vardı. Ama biz dedik ki yolculuk böyle olmaz. Madem ki Allah yukarıdan başladı bu durumda bu yolculuğun yukarıdan olması gerekir. Nasıl? Bir yolu böyle bir şey ayırmışlar. Yolculuğu daha doğrusu şeriat tarikat, hakikat, marifet bir kısmı da yok. Önce marifet, sonra hakikat dediler. Hakikatla marifet aynı şeydir. Hakikat marifetin hakikatidir. Onun için hakikat, marifet aynı şeydir. Yani en sona varacağı şey neymiş? Marifet. Marifetullah yani. Hakikat. Hakikat Rabbimizin marifetidir. Önce Rabbimizi anlamaya çalıştık. El Esma Vafasından Ondan Yolculuğu yukarıdan aşağıya doğru. Zaten aşağıya doğru yapınca yol oldu. Senin gönlün yol oldu zaten. Sen Rabbini tanımaya başladın. Zaten yukarıdasın. En yukarıda. Sonra yavaş yavaş yola giriyorsun. Çabani gayretini sarf ediyorsun. Sonra ibadet geliyor, kulluk geliyor. Allah davet ederken de öyle yapmadı mı? Öyleydi. Hızrımda bu tersine bir yolculuk olmuyor. Onun için ümettin hali böyledir. Doğru. Önce Rabbini tanıman lazım. Rabbini anlaman lazım. Tanıdıkça seveceksin. Sevdikçe yolculuk yapacaksın. O sana güç olur, kuvvet olur, iman olur. Artık onunla Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışacaksın. Bir de bunu yapan vardır. O da budur işte. Ben kimim dediğimizde hamdolsun inşallah hepimiz bunun farkındayız. Rabbimiz bize marifeti vermiştir. Yol yürümüş. Gönül yolculuğu bu, Rabbimizi tanıma yolculuğudur. Kendimizi tanıma yolculuğudur. Bu alemde ne yapmamız gerektiğini bilme, anlama gereğini yapma yolculuğudur. İnşallah hepimiz artık nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu biliyor. Neden ibaret olduğumuzu biliyoruz ki bu da aşktan ibaretiz. Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin tecellisinden ibaretiz ve gönlümüzü nereye çevirirsek onu severiz. Bizim başka bir gücümüz yoktur. Bu bizim duamızdır. Allah ayet-i kerimede eğer duanız olmazsa Allah size neden kıymet verirsin? Yani sizin neyiniz vardır? Duan var. Gerisi gerisini o yaratıyor. Dua demek istediğimi ver demek değildir. İstediğim benim için hayır olandır. Benim için hayır, hayırsa ver. Değilse beni koru demektir. Kendimiz için hayır olarak gördüğümüzü Rabbimizden istiyoruz ki Rabbimize her şeyin sahibi sensin, benim Rabbim sensin, takdir eden sensin. Bu hükmü verecek olan sensin, onun için ben senden istiyorum bana varlık verdin, kendinden varlık vermişsin, bana tercih etme hakkı vermişsin. Ben bunu böyle tercih ediyorum ama bu tercihim eğer hayırsa, yani senin benim için hayır gördüğün bir şeyse bunu böyledir. Değilse, değilse beni koru, beni muhafaza yap. Beni şerden koru diyorsun. O her ne olursa olsun, o öyledir. Onun için kıyamet günü Allah beni sevenler ayağa kalksın dediğinde sadece onu gerçekten sevenler ayağa kalkabiliyor. Herkes ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama dizlerinin bağıyla çözülmüştür. Ayağa kalkamaz. Niye? Burada da ayağa kalkmadı. Burada da o çabayı gayreti gösteremedi. Yani onun imanı, aşkı, muhabbeti ona o gücü vermedi. Onu ayağa kaldıracak, yani gereğini yapacak kadar güçlü değildi de ondan. Bu imanı yok demek değildir. Ne diyorlar? Zayıf iman. Eğer müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetli ise bizim de. Muhabbetimize bakmamız lazım. Çok şiddetli bir muhabbetimiz var mı yok mu yani aşkımız var mı yok mu ne varsa ne kadar var bu aşk bize neler yaptırabilir yoksa ya da bizi harekete geçirmiyorsa onu dağıtmışız demektir mevcut olanı dağıtmışız yani Allah'ın verdiği sermayeyi ona bölmüşüz 20'ye bölmüşüz 100'e bölmüşüz her birini biraz seviyoruz. Hepimiz biliyoruz zaten. Neleri, sevdiğimizi. Sevince, yani o sevdiğimiz bir şey mi oluyor? Yok. Hiçbir şey olmuyor. Onu korumuş mu oluyoruz? Yok. Sadece gönlümüze onu doldurmuş oluyoruz. Sevmenin dengede olması gerekir. Bir de sevmenin hakiki olması lazım. Yani gölge değil, hakiki sevgi. Hakiki sevgi Allah için sevmektir. Allah'ın güzelliğini sevmektir. Tecellisini sevmektir. Mesela bir kula bakarken bu güzeldir demek başka bir şey. Allah güzelliğiyle tecelli etmiş, bunu yaratmış demek başka bir şey. Ondaki güzelliği görmek başka bir şeydir. Bu durumda onda Allah'ın güzelliğini seviyorsun, bu haki sevgi yok bu güzeldir deyince bu sevginin gölgesidir ki bu sahtedir. Hakikisine de mani oluyor. Dolayısıyla şirk oluyor, farkında olsan da, olmasan da. Farkında değilse mazeret, cehalet mazerettir. Ama Allah sana öğretir, öğretmeden olur mu? Onun için biz ayetlerimizi öğretmeden, iyice kavratmadan, iyice belletmeden hiç azab eder miyiz buyur? Görmüş görmezlikten gelmiş, görmüş beni ilendirmez demiş. Onun için azabı hak ediyor. Allah'tan başka bir şeyi sevmek azaptır. Azap. Herhangi bir şeyi severken Allah ile sevmedinse bu azap. Allah ile arana giren perdedir ve bu senin için azap olur. Allah'tan başka her neyi seversen sev, bil ki o fanidir zaten biliyorsun onu. O senin hiçbir zaman senin olmaz, o fani. Ama baki olan Allah'tır, onun için. Her şey fanidir, her şey yok olur, celal ve ikram sahibi olan Rabbinin veşi güzelliği bakidir. Ya onunla baki olursun ya da gölge misali, vehim ve zam olarak kendini bir şey zannedersin ve bu senin için Rabbinden ayrı kalmaktır, Rabbinden mahrum olmaktır. Rabbini görememektir. Şahit olup şahadet edememektir. Bu senin için azaptır. İnsanlar cehenneme gitmez. Hayvan gibi hayvandan daha aşağıya olanlar gidiyor ki orada insan yoktur. Orada Allah'ın güzelliği yoktur. O'nun bütünüyle kaybetmiştir. Yoksa hiç ateş Allah'ın nurunu yakar mı? Güzelliğini yakabilir mi? Cehennem söner. Onun için müminler sırattan geçerken ne diyor cehennem? Çabuk geç, nurun atışımı söndürüyor diyor. Onun için fani olan her ne varsa baki olanı, ebedi olanı kazanmamız için de sadece bir araç. Amaç Allah'a iman, Allah'ı sevmek. Allah'ın Güzelliğini kazanmak, onunla güzel olmak. Ne yana dönersen dön, Rabbinin güzelliği oradadır. Onu kazan, öyle bak. O zaman bakınca göreceksin onu. Rabbinin güzelliğine şahit olman lazım. Şahit olursan ne olur? Bu durumda. Sevdiğin o olmuş olur, zaten öyle olması lazım. Onun için nereye bakarsak bakalım, kime bakarsak bakalım. Orada o güzelliği görmeye çalışmamız lazım. Görünce ne yana dönersek dönelim. Rabbimizin güzelliğini görmüş oluyoruz. Gerisi, gerisi hepsi gölge, hayal ve zam. O şeytan biz, bize onu süslüyor. Bizi onunla meşgul ediyor. Yetmez. Onun o Allah'ın güzelliğini almayan tarafıyla yani... Yanlışlarıyla, hatasıyla, günahıyla, köprüyle, şirkiyle meşgul edin. düşmanlık yaptırmaya çalışıyor. Yaptırıyor da zaten. Düşmanlığı onu köfrüne, şirkine yaptırmıyor, ona yaptırıyor. Ama onun bütün varlığı Allah'ın tecellisinden ibarettir. O kaybolmuş. İşte cehenneme giden, o kaybolandır. Rabbine asi olandır. Rabbini görmeyen, anlamayan, Rabbini dinlemeyendir. Allah'ın gönderdiği peygamberleri kendine örnek almayandır. Peygamberlerden daha aşık hiç kimse yoktur. Aşk abideleridir, örnekleridir. Örnek Canlarını ortaya koyuyorlar. Hayatlarını ortaya koyuyorlar. Gece gündüz durmadan Rablerine davet ediyorlar. İmana davet ediyorlar. Hiçbir, senden önce de hiçbir Nebi, Resul yoktur ki onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah'a avdolun. La ilahe illallah. اِيَّا كَنَا عَبْدُوا وَيَّا كَنَا اَسْتَعِيمُ Yaratılışın gayesi bu. Bütün peygamberlerin geliş sebebidir. Allah'a hiçbir şeyi sor, şirk koşmamak. Nerede şirk koşuyor Allah'a? Kim Allah'a şirk koşabilir? Koşabilir mi? Koşamaz. Nerede koşuyor? Kendi gönlünde koşuyor ki Allah ona bu tercih etme hakkını verdiğinden dolayıdır. Başka irade vermediği varlık Böyle bir tercih yapamaz. İradesiz Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Onun böyle bir ne düşüncesi olur, ne fikri olur. Nefsi yok ki olsun. Tercih hakkı yok zaten. Tercih hakkı yok derken, aşkla muhabbetle yapıyor. Öteki nefis araya giriyor. Ben diyor, bence diyor, bana göre diyor. Allah diyemiyor. Yani Rabbini hamd ile tesbih edemediği için şirk koşuyor. Onun için insana bakarken, varlığa, mahlukata bakarken insanın gözünün kavuşması gerekir. Allah'ın el esma husnasının tecellisinden dolayı. Neye bakarsa onu görür, o onun gönlüne akseder ve o onun duası olur. Ama duası kendine eder. Eğer biri Rabbine şahit olsa, neye bakarsa baksın, yani ne yana dönerse dönsün, Rabbinin güzelliğini görürse, onun gönlü Allah'ın güzelliğiyle dolar. Ama hata gördü, kusur gördü, eksik gördü, yanlış gördü. Onun gönlü de küfürle, şirkle dolar. Zulbü kendine yapmış. Bir şeyi çok sevdiyse, onu Allah'a şirk hoşnut. Şirk koştuğu kıyamet günü söyleyecek, ya Rabbi benim bundan haberim yok dedi. Bunun beni sana şirk koştuğundan haberim yok dedi. Zaten şeytan da öyle söylüyor, daha önce beni şirk koşmanı reddetmişsin. Yani bundan ben Allah'a sığınıyorum diyor. Bunu kabul etmiyorum diyor ama o şirk koşmuş, haberi yok. Korkmuş şirk koşmuş ya da sevmiş şirk koşmuş, ikisinden biridir. Oysa ki, sevilmesi gereken de Allah'tır. Harşiyet duyulması gereken de Allah'tır. Mesela Allah öyle buyurmuştu. Onlar cinleri Allah'a şirk şey koştular, cinleri. Koşuyor muyuz? Sorsan hiç kimse ben koşmuyorum diyor. Korkuyorsun, o kadar korkuyor, korkuyorsun ki ismini bile söylemeye cesaret edemiyorsun, üç harfler diyorsun. Bu nasıl bir korkuydur? Kim korkuttu seni böyle? Onlar da senin gibi kuldur. Hem de sana secdeyle emredilmiş kullardır onlar. Onların velileri vardır, onların müminleri vardır. Öyle buyurmuş da ayet kerimede. Kimimiz orta yolu seçtik, kimimiz kendimize zulmettik, beyinsiz olana iblise uyduk. Kimisi Rabbine koşuyor. Kul, onlar da kul. Aradaki fark nedir? Allah'ın insana ruhundan nefret etmiş olmasıdır. Onun için secdeyle ile emredilmiş. Ondan korkuyor. Allah diyor onlar size zarar veremez, korkuyor. Şeytandan korkuyor. Şeytandan korkmak, şeytana tapmak Ne diyor? Şeytan beni kandırdı. Benim şeytanım diyor çok güçlüydür. Ben şeytana diyor yenildim. Ayıp değil mi yani bari bunu söyleme. Bu sana yakışmıyor. Niye korkuyorsun ondan? Neyi kaybetmekten korkuyorsun? Kaybetmekten korktuğun bir şey var. Ve bu senin imanın değildir. Bu başka bir şeydir. Seni başka bir yerden... Çünkü korkan senin nefsindir. Hiç mümin ondan korkabilir mi? Şeytanın korkusu müminin gönlüne yaklaşabilir mi? Beni kandırır. Diyebilir mi? Yani biliyoruz karşında konuşuyor, şeytan da o söze veriyor. Konuştu diye seni onun gibi mi yapman lazım? Allah ne buyurdu? Onlardan korkmayın, benden korkun dedi. Korkacaksın benden kork dedi. O sana bir şey yapamaz, onun bir gücü yok. Kim Allah'ın emrinin, hükmünün dışına çıkabilir? Mesela, Amerika diyor şöyle güçlüdür, böyle güçlüdür, böyle silahları var. Bu yakışıyor mu bir mümine? Yok, yakışmıyor bu. Sen hiç farkında olmadan gücü, kuvveti Allah'a değil de bir ülkeye verdin. Ne yapabilir? Yani el garip olan Allah değil midir? Bu kadar Müslüman ülke var. Şimdiye kadar belki tarihte hiç yapılmamış zulüm mesela yapılıyor. Bu midir mümin? mümin? Müminin imanı böyle midir? Paza değil. İki üç ülke tavrını koyarsa, Yani hiçbir şey yapmazsa ben bundan sonra petrolün varasını kapatıyorum dese eşek olur orada. Bunu yapamaz bunu kime yapıyor? Bunu müminlere, müslümanlara yapıyor. Bunlar insan değil diyor. Bunlar bizim hizmetçilerimizdir. Bununla beraber, bunlar diyor dünyayı kirletmiş. Bize sıkıntı veriyor. Bizim, dünya bize aittir. Bizim malımıza sahip çıkıyorlar. Onun için zaten öyle yapıyorlar. Ne kadar temizlense o kadar iyi olur diyor. Nasıl insanlığını kaybetmiş? Nasıl? Şeytan olmuş. Şeytana uymuş değil. Bunlar nasıl görünüyor? Ne kadar şeytan oldukları görünüyor artık. Ötekileri de şeytana kul cool olmuş. Hep beraber seyrediyoruz, görüyoruz. Ama eğer mümin korkuyorsa, müminler korkuyor ve endişe ediyorsa ya da aklını kullanamamışsa, aklını kullansaydı onların başlarında da bir mümin olurdu. İnsan kendi kendine ediyor. Bir şeyi yaparken sonunu düşünmek zorundadır. Allah eğer müminseniz üstün sizsiniz dedi. Üstün olduk mu? Yok. Nedir? Bak ne kadar zillet içindeyiz. Seyrediyoruz. Seyretmeye böyle dayanamıyor insan. Bu kadar yani hakaret olabilir mi? İnsana bu kadar hakaret olabilir mi? Hem de adam ben yapıyorum diyor. Bütün dünya bir araya gelse ben yaparım diyor. Kimse de bir şey yapmıyor. Yapamıyor. Müdahale etmiyor. Sen de söyle ben yaparım. Senin neyin ondan eksik? Neymiş silahları varmış. Yani bu dünyaya neye gelmişsin? Gerektiğinde ölmek lazım oy tavrını ortaya. Yok bizim rahatımız bozulabilir. Aramız bozulabilir. Ve seninle Allah'ın arası bozulmasın Sen bu halin de ebedi hayatını kaybediyorsun. Bütün mesele aklımızı kullanmayışımızdır. Kullanıp anlamadığımızdan dolayı doğru seçim yapamamışız. İmanımız bize seçtirmemiş. Allah'tan korkması gerekirken Başka şeylerden korkuyor ve farkında olsa da olmasa da onu Allah'a şirk koşuyor. Şeytandan korkuyor, cinlerden korkuyor, açlıktan korkuyor, hakkı söylemekten korkuyor, ben Allah'ın kuluyum demekten korkuyor. Karşımdaki beni yanlış anlar diyor, yanlış anlamazsın. Yani cehenneme kadar yolu var. Sen Allah deyince, biri senin Allah demeni sevmiyorsa sen onun ona niye insan gözüyle bakıyorsun? O insan midir? Onun insanlık ne alakası var? O hayvandan daha aşağı biridir. Allah'a ters düşen biridir ve sen Allah'ı değil onu tercih ediyorsun. Allah'tan karşıya duymuyorsun. Allah'tan yani mümin Müslüman olduğun için utanıyorsun. Müslümanlığından müminlikinden utanıyorsun. Böyle bir şey olur mu mümin için? Korkuyor. Eleştirilmekten korkuyor. Anlamasın diyor. Benim diyor derviş olduğumu anlamasın. Müslüman olduğumu anlamasın. Allah'a kul olduğumu anlamasın. Senin her zerren kulluğu haykırmalıdır. Ben alemlerin Rabb'inin kuluyum dedirtmelidir. Senin imanın bunu sana yaptırmalıydı. Bu durumda mümin olamamışız demektir. Gönlümüzü başka şeylerin sevgisi doldur, doldurmuş demektir. Onu temizlemeden, oraya Allah'ın muhabbetini doldurmadan da mümin olmak mümkün değil onun için. Nerede olursak olalım Rabbimizin huzurundayız ve ben Allah'ın kuluyum, avdiyim diyor. Onun emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışıyoruz. İsterse tek başımızda olalım, karşımızda da binlerce olsun. Hiç fark etmiyor. Onları görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Hepsi Allah'ın kudretinin içindedir de ondan. Mesela kendim için söyleyeyim. Tabii zahiri olarak insanın kendini koruması ayrı şeydir. Ama yüz kişi burada silahla bile karşımda dursa, Tanklar dursa, toplar dursa hep beraber bana ateş etmeyi düşünseler. yeminle söylüyorum gönlüm kapırdamaz. Niye kapırdamıyor? Onlar da kimdir? Onlar kendini bir şey zannediyor ama bütün kudret Allah'a aittir. O dilemeden hiçbir şey patlar mı? Hiçbir şey olur mu? Hiç kimse bir şey yapabilir mi? Yapamaz Eğer gönlümden en ufak bir şey geçerse, en ufak kıpırdarsa, ben kendimi mümin bile kabul etmem. Ama korktığım çok şey vardır. Nedir o? Bir insanı kırmak, bir gönülü incitmek. Çok korkuyor. Beytullah'ı yıkmaktan korkuyor, endişe ediyor. Bu bir çocuk da olabilir. Hiçbir şeyden korkmadığım kadar korkuyor ve endişe ediyor. Birini üzmek, sıkıntıyı vermek. Çok ağır bir şey bu. Ağır bir sorun bu. Neden? Rabbimin onun gönlüne tecelli ettiğini biliyorum da ondan onunla bir kulla muhatap olurken, onun sahibiyle muhatap olduğumu biliyorum da ondan. Sonucun ne olacağını biliyorum da ondan. Allah'ın huzurunda olmadığımız bir anımız yoktur. Onun bizi imtihana tabi tutmadığı bir anımız yoktur. Gönlümüze tecelli edip, gönlümüze vahy edip, bizi davet etmediği, Hiçbir anımız yoktur. Kendimizi tanıyacak. Muhatabımız Allah'tır. O bizi muhatap almış. Mesela bizim O'nu muhatap almamızdır. Ne kadar muhatap alıyoruz, ne kadar huzurda durabildiysek, O'nun hesabını yaptıysak, her anda, her halükarda, imtihanlar karşısında Rabbim benden ne istiyor diyebildiysek o kadar muhatap almışız, o kadar ciddiye almışız. Bizi, bizi ciddiye aldıran şey nedir? Rabbimizi sevmemiz, aşkımız, muhabbetimizdir. Böyle biraz gönlümüzü açıp, kendimize bakıp, kendimizi anlamamız gerekir. Yoksa bu alemde kayboluruz, kaybederiz. Allah kim Allah'ı unutursa, beni unutursa ben de ona onu unuttururum dedi. Sonra ona bir şeytan musallat olur. O şeytanın yakını, karini olur, arkadaşı olur. Onunla beraber ebedi hayatını kaybeder, ona arkadaş olur. Yani kelimeyi söylemek bile ağır geliyor, yani şeytan olur yani. Bir şeytanın arkadaşı şeytan olur. İnşallah kendimizi tanıyacağız, anlayacağız. Ramazanın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de kurtulur ve saadettir. Rahmet saf onun ikramidir. Mahfilet kulun tevbe edip istiğfar etmesidir. Anlamaya, yanlışlarını, eksiklerini, bakışını anlayıp düzeltmeye çalışmasıdır, Tevbe edip istiğfar etmesidir. Rabbimizin mahfiletine ermesidir. temizlenmesidir, Gönlünü temmizlenmesidir. Küfürden, şirkten, fiyattan yanlış anlamadan sonra ne olur? Peşinden kurtuluş gelir. Kurtuluş, saadet. Cehennemden kurtuluş dedi. Nefis cehenneminden kurtuluş. Nefsin küfründen, şirkinden, rüyasından, hasedinden evet, kurtuluş. <gülüyor> Kurtulmak için de onun temizlenmesi gerekir. İstihbarla son 10 güne giriyoruz. Artık İnşallah kurtulma zamanidir kendimizi, kim olduğumuzu bilme zamanidir Cehennemden çıkıp cennete varma zamanidir Her şey insanın kendi tercihiyle olur. Nasıl? Rabbinin emrettiği gibi nazar edince kendine kim olduğunu bilince, anlayınca, Nasıl, neyi sevmesi gerektiğini anlayınca, niçin sevmesi gerektiğini anlayınca, sevince gönül cennet oldu. Allah tecelli ediyor. Ama yok, ben benim, sen sensin dediyse, Allah diyemediyse, ben dediyse, bence bana göre dediyse, cehennemden çıkamaz. Cehennemden kurtulamaz. Cenneti de, cehennemi de burada kazanıyoruz. Ve o bizim kendi gönlümüzde. Daha doğrusu ya Allah'ı severek, aşkla, muhabbetle, imanla, Rabbimize teslimiyetle, takvayla, ihsanla, mehsin olmakla, Allah'a <gülüyor> yakın olmakla ya cennet oluruz, marifetullah cenneti, Allah'ın isimlerinin güzelliğinin, nurunun tecelli ettiği cennet, insan cennet. Ya da aşktan mahrum kalırız. Layıkıyla Rabbimizi sevemeyiz. Başka şeyleri sever. Gölgeleri severiz. Fanileri severiz. Allah'ın verdiğini oraya harcarız. Allah demeyip bence bana göre deriz. Allah'ın isimleri tecelli etmez. Rahmet tecelli etmeyince zalim olur. Kerim İsmi tecelli etmeyince cimri olur. Af, mahfil et, tecelli etmeyince insani <gülüyor> affetmeyince aynı şekilde zalim olur. Katil kalpli olur. Yani Allah'ın güzelliğini kaybedince geriye bir şey kalmıyor. Ne oldu? Cehennem. Kaba, katil Kendini beğenen, zalim, merhametsiz, cimri, cehennem. Cennem budur işte. Herkesin cenneti de cehennemi de kendisiyle beraberdir. Onun için cennet olmak lazım. Birbirimize de cennet olmamız lazım. Kendine cennet olmayan başkasına cennet olabilir mi? Olmaz. İnsan tercihini yapıyor. Ahirette iki yeri vardır. Bir cennet, bir de cehennem. Elbette ki her ikisinin de dereceleri vardır. Onun için kulun bütün çabasıyla, gayretiyle Rabbinin kendisi için tercih ettiği cenneti tercih etmelidir. Bu için de çabasını, gayretini sarf etmelidir. Cennet de burada insanı kendi gönlü Cehennem. Gönül cennet olduysa cennete layık, cehennem olduysa cehenneme layık. İnşallah bu kalan son 10-11 gün kurtuluşumuz olur. Cehennemden kurtuluşumuz olur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi söylerken apaçık söylüyor. Cehennemden kurtuluş diyor. Tabii ki hayal kuranlar herhalde o ahiretteki cehennemden kurtuluyor, kurtulacaksın. Nasıl kurtulacaksın sen cehennemden? Daha önünde hesap var, kitap var, hayat var. Sen oranın hesabını nasıl öyle yaptın? Bir şey yapmayacak ya. İşine gelmiyor. Ben böyle iyiyim diyor. Ne için? Cehennem olmuşsun. Senin bu cehennemden kurtulman lazım. İnşallah nefis cehenneminden, nefsin küfründen, şirkinden, hasedinden, benliğinden, bencilliğinden, ben biliyorum demesinden, Rabbini dinlememesinden, Rabbinden yüz çevirmesinden, Rabbini unutmasından kurtulacağız. Resulullah Efendimiz'e tabi olamayışından, kendi kendini kandırıp o peygamberdi, biz onun gibi yapamayız demesinden kurtulacağız. Tabi olacağız. Bu Allah'ın emri değil midir? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun dedi. Seviyor musun? Tabi olacaksın. Yoksa yoksa sevmemişsin, yalan söylüyorsun. Allah senin sevgini kabul etmez. Seni seviyorum ya Rabbi demeni kabul etmez. La ilahe illallah demeni kabul etmez. Eğer resulüne tabi olmadınsa onun ahlakına bürünmeye çalışmadınsa, tabi olmak seni onun gibi yapar. Ona benzetir, ona yaklaştırır. Alemlere rahmet olursun. Rauf ve rahim olursun. Azim bir ahlak üzere olursun. Allah'ın övgüsüne layık olursun. Bir şey. Söyleyeyim, öyle tamam diye Süfyan-ı Seyri böyle genç yaşta beli bükülmüş. Ona soruyorlar, niye böyle bu genç yaşta beli bükülmüş? Eğilmiş yani, beli eğilmiş. Benim diyor, zahiri olarak ders aldığım Üç tane hocam vardı, yanlarında ders gördüğüm hocalarım diye bunlar, üçü de imansız gitti. Sonuncusu diyor, öyle bir zattı ki hiçbir şeriatın, hiçbir hükmünden, hiçbir adabından ayrıldığını görmedim. O kadar dikkatliydi. O kadar her emri yerine getiriyordu. Onun başvucundayken Vefat ederken Bir ara diyor böyle kendinden geçti sonra kendine geldi Diyor bana dedi ki Süfyan evladım bizi huzura kabul etmediler. Sonra diyor ağzından öyle kelimeler çıktı ki elini Kur'an-ı Kerim'in üstüne koyuyor Bundan habersiz ve nasipsiz gitti. Yani küfür üzere gitti. Ben diyor öyle bir korktum, öyle bir korktum, öyle bir eğildim ki artık Allah'ın huzurunda sırtımı doğrultmaktan korktum. Nasıl bir şeydir? Ben böyle feryat ediyorum, bu bundan dolayıdır. Yani öyle kimse kendini garantide görmemesi gerekir. Niye öyle oldu? Niye olduğunu biliyorum. İman etmemişti. Her şeyi yapıyordu ama iman etmemişti. İman etmediğini de bilmiyordu yalnız. Yani sevgisini yanlış yere vermişti. Her şeyi yapıyor. İslam'ın hiçbir adabından ayrıldığını görmedim dedi. Ama gönül Allah'a ait değil. Biri imanlıysa son nefeste imanını kaybetmez. Haşa. Nasıl kaybedebilir? İman yok. Taklididir. Küfür üzere gidiyor. imanı kaybediyor. O şeyi nasıl kaybeder? Olan şeyi kaybetmez. Allah zerre kadar, hayır zerre kadar şer. Nerede olursa olsun onu karşına getirir. Seni önüne getirir. Allah sana yardım eder. Ama sevmemişsin. Ben Müslümanım diyorsun. İbadet yapıyorsun. Ondan sonra ilim öğreniyorsun. ilim öğretiyorsun. Olacak bir budur. İnsan böyle şeylere şahit olunca gerçekten dehşete düşüyor. Onun için gönül Allah'a ait olmalıdır. Eğer sevemiyorsak kabul edememişiz demektir. Bizi yaratan Rabbimiz olarak kabul edememişiz demektir. Ama eğer Allah'ı seviyor, bunu dert edinmişse, çabası gayreti varsa, çabası gayreti az da olsa o kurtuluşa erer. Çünkü o sevilmeye layıktır. Allah onun sevgisine karşılık vermez mi? Bütün ibadetler, bütün ilimler, bilgiler hepsi Rabbimizi tanımak içindir ve O'nu sevmek, aşkı kazanmak içindir. Aynı zamanda kazandığımız aşkı da korumamız gerekir. Onun için Hz. Hüseyin öyle buyurmuştu. Bu aleme, aşkı kazanmaya ve kazandığımız aşkı, muhabbeti, imani korumaya gelmişiz. Kazandığını bile koruman gerekiyor. Allah imtihanlara tabi tutarken, onu bir de koruman gerekiyor. Onu kaybetmemen gerekiyor. Allah bizi imanı, aşkı, muhabbeti kazanıp onu kaybetmeyenlerden eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.